Evet. Müştersiz bir yol gitmek benim evet. açımdan doğru bir yol değildir. Niye? Çünkü onlar e, arki <gülüyor> aracı ve bir onlar bir köpü görevi görüyorlar. Çünkü evet. onların mesela onların yüzünü görmek, onların yüzünü aklımızda tutmamız ve bir haka işleyeceğimiz zaman bize o vakalara uzaklaşmak bir vesile. Tamam Murat. Buraya bir nokta koyalım merhale merhale gidelim. Şimdi e, çok ciddi anlamda hatalı cümleler kullanıyorsun. Yani akidede. Olmaması gereken, insana şirke düşülebilecek cümleler söyledi Murat. Şimdi diyorsun ki mürşitsiz diyorsun, kavşsız diyorsun asla olamaz. Hayat olamaz. Diyorsun ki onun yüzüne baktığımızda o bize fayda verir. Subhanallah Allah'tan başka bize fayda veren var mı? وَالَّذِنَ يَدْعُونَ Onlar ki diyor fayda ve zarar vermeyen insanlara dua ederler Kur'an. Fayda verenin Allah olduğunu, zararı giderenin Allah olduğunu haber veriyor. Sen diyorsun ki mürşitsiz olmaz ki biz mürşidin yüzüne bakarız ondan faydalanırız o bize hayır verir. Böyle bir şey olamaz Murat. Bir diğer nokta mürşidin olması gerektiği konusuna Kur'an'dan bir delilimiz var mı? Peygamber'den bir delilimiz var mı? Geleceğim. Kur'an bize imanımızın ve salih amellerimizin vesile olacağını söylüyor. Kur'an'a uyduğumuz zaman doğru yollara ereceğimizi bize haber veriyor. Peygamberimizin bize bir imam olduğunu ve onun sünnetlerine tutunduğumuz müddetçe sapmayacağımızı söylüyor. Mesela Murat'cığım yani beni bir dinler misin bu konuda? Peygamber Aleyhissalatu Vesselam diyor ki size tutunduğunuz müddetçe sapıtmayacağınız iki şeyi bıraktım. Kitabullah ve benim sünnetim. Yani burada üçüncü bir zikir yok, şahıs yok. Tavs yok. Tarikat efendisi yok. Benim adım da yok. Senin adın da yok Murat'cığım. Yani biz burada Kur'an ve sünnetle yetineceğiz. İnsanlara bağlanmak, insanların kölesi olmak durumunda değiliz. İnsanlar bize ne kadar fayda verir? Allah zarar diledikten sonra. İbn Abbas'ın güzel bir sözü vardır. Diyor ki ya İbn Abbas, Allah Resulü diyor. Ya İbn Abbas, dünya toplansa sana zarar diledikten sonra Allah fayda diledikten sonra onlar zarar dileyemez. Bunun aksini de söylüyor. O halde yani Murat bizim e, biz o mürşidin yüzüne bakarız. Yüzünden e, bir inham alırız, e, bir fayda görürüz. Bu kesinlikle şirktir. Allah ayetlerinde şirki yasakla. Yani fayda ve zarar verenin Allah olduğunu bileceksin. İnne şirke le zulmun azim. Şüphesiz ki şirk büyük bir zulümdür. Bak ben demin sana hadisler naklettim. Peygamber Aleyhissalatu vesselam ne diyor? Ya Hayy Kayyum. Ya Hayy Ya Kayyum. Ey Hayy ve Kayyum olan Rabbim. Es-sagisu bir rahmetike ya Rabbi Bir rahmetike es-sagis Sen rahmetinle senden istiyorum Nedir istigası? Yardım istemek Bugün birçok tarikatta kardeşlerimiz Avustan tarikat efendisinden İstigası yapıyorlar Yani Allah'tan yapmaları gereken istemeleri gereken yardım ondan istiyorlar E bu şirktir Murat Buyur inşallah Bir de siz dediniz e, Kur'an, sünnet ve sahabe Tabii. Sahabeler de söyleriz. Hı hı hı. Sahabeler peki kulağında geçiyor mu? Var tabi. Radiyallahu anhüm ben sana delil getireyim. Peki ben böyle bir şey söyleyeyim size. Madem ki sahabeler de geçiyor. Diyordunuz ki Gavusa bu şeyler ezaplara inanmak ve onlardan bened olmak doğru değil. Şirktir yani. Şirktir. Peki o zaman Mevlana, İmam Rabbani Hazretleri bunlara da biz şey yapmayalım yani. Onların kitaplarına sığınmayalım yani. Zaten sığınmak Allah'a ait. Şimdi bazı kavramları tespit edeceğiz Murat'cığım şimdi senden aslında oturmalıyız veya buradaki dostlarımız var hocalarımız var onlarla oturup bir akide okumalısın önce bir fırsat vermelisin kardeşlerime burada 3 ay sana sahih akideyi öğretmeleri gerekiyor bundan sonra oturup bunları konuştuğumuzda sen bu soruları kesinlikle sormazsın neden mesela istiğase bir ibadettir yardım dilemek. Yani Allah'tan istenir. Ölüden veya Kavs'tan veya mürşitten istenmez. İstenirse şirk olur. Ve dedin ki sığınmak dedin. Sığınmak bir ibadet. İstiaze. Biz Allah'a sığınırız. Allah Subhanahu ve Taala'nın koruması altına gireriz. Hiçbir zaman mürşitler ve Kavs'lar bizi koruyamaz Murat. Yani biz önce akide okumalıyız. Yani şu an sen iyi bir niyetle güzel bir Müslümansın. Salih bir kardeşimsin. İslam'ı sevdiğine eminim. Ama biz ilmimiz olmayınca hata ediyoruz. Şu an ortaya koyduğun şeyle şirke taşıyor seni. Ama şimdi ben sana bunun şirk olduğunu da ispat etmeme rağmen hani okumadığın için öğrenmediğin için belki tepki veriyorsun. Ama bence bu konuda Allah senden razı olsun, iştirak ettin, katıldın. Velev tarikatla tarikatta bile olsan veya bir mürşide de bağlı olsan bizim kardeşimizsin. Biz sana karşı burada bir nefret ve kin duymayız. Saçının teline de zarar vermeyiz. Ama doğrumuz budur diyoruz, kaynaklarımız bunlardır, denillerimiz bunlardır diyoruz. Kardeşlerime de fırsat ver, onları da dinle. Ben sana ora gitme, bura gitme demiyorum. Gel buraya, otur, burada kardeşler sana doğru akideyi öğretsinler biraz düşün yine her ay geldiğimiz zaman istişare ederiz. Tabi buyur sorun varsa yine son, cevaplayalım. Son bir, tane bir hadiste ben okumuştum yine. Diyordu ki e, belli bir zaman gelecek yalancı e, din adamları falan çıkacak Evet. Ve bunlardan e, sakınmanın en büyük yolu ise Allah dostlarına onların kitaplarına evet. e, şey yapmak yani okumak. Evet. Onların yolundan gitmek. evet Daha doğru olacaktır. Mesela Mevlana Hazretleri olabilir, belki İmam-ı Rabbani, bunlar gibi e, zatlar olabilir. Evet. Peki, madem ki eğer ki onlardan bir şey zaten dilersek, Allah zaten verir. Zaten e, Peygamber Efendimiz'e bile tebliğ için göndermişler. <gülüyor> Namaza bile sen söyle, hani ben ilerledim eğer şey olursa. Peki, evet. bunlar birer aracılar. yani biz bunlara gidip onların yanında durursa, onlardan birlikte ibadet edersek, onlar birer aracı yani sonuçta. ...hani ben bu konuşmalar şu şuna diyorum ki... onun yanına gitmek bile biraz sakıncalıymış gibi... E, ...biyatmış gibi, şeymiş gibi... Bir ...e tabi... Gibi. ...şimdi Allah varken niçin aracı kılıyorsun ki? Allah yani, aciz Allah, mi? Allah, Allah dostları ama... ...Allah dostları dediğimiz... ...eğer şirk koşuyorsa Allah dostu olamaz... ...bidat işliyorsa Allah dostu olamaz... ...Allah'ın dostları velileri demek... ...muvahid, sünnet ehli, salih amel yolunda giden... ...güzel, ahlak sahibi müminlerdir... ...hiç şirk koşanlar Allah'ın velileri dostları olabilir mi? Ben sana bir şey söyleyeceğim. Sen Mevlana'nın mesnevisini okudun mu? Mevlana'nın mesnevisini sana getireyim ikinci cildinin belli bir sayfasında onları oku, haya edinirsin utanırsın dersin ki ya hocam bu dersin cahil bir adam. Şey yapmışlar, çarpıtmışlar yapmışlar. Şimdi ben mesela sığınmak dedim. Siz beni farklı şekilde anladınız ama adam farklı bir şekilde söyledi. Yani bunun gibi şeylerdir onlarla belki. Şeye geleceğim. Şimdi Mevlana dedik yani Mevlana'nın şu an eserlerini ben yazmadım. Yayın evim çıkartmadı. Yani Mevlana'yı sevenler çıkarttı. Mevlana'nın mesnevisini ona aşık olanlar şerh yapıyorlar. Yani meşhur insanlar var. O yayın evlerinden al oku. Yani mesela Yeni Şafak çıkarttı. meslevi tercüme edenlerin çeşit çeşit tercümeleri var. Al oku. Oradaki müstehcen ağzıma şu an alamayacağım cümleler var. Şimdi mektuba da Rabban içinde birçok bidat hurafe var. Şimdi ben sana bir şey söylemek istiyorum. Sen neden mesela Mevlana'ya gidiyorsun veya diyelim işte İmam Rabbaniye gidiyorsun kalsa da Allah Kur'an'da diyor ki kendilerine doğru yol beyinelerle ortaya konulduktan sonra peygamberin ve müminlerin yolundan sapanlara gelince onları yüzük oyuncu elleme atarız. Allah diyor ki peygamberin yoluna git diyor ya yani Murat ve o peygamberin yolunda olan müminlerin yoluna sarıl diyor. Müminler Allah kitabında müminlerden haber verirken kimden bahsediyor? Sahabilerden. Bak demin dedin ya Kur'an'da sahabe var mı? İşte onlar kimlerdir? Onlar Rıdvanullahi Aleyhim muhacir ve ensardır. Ve bu dini muhacir ve ensardan daha iyi yaşadığını iddia eden gafildir, hatalıdır. Dolayısıyla sen bu dini Mevlana'dan veya benden de değil veya İmam Rabbani'den veya herhangi ağ şahsından değil. Sen şu an onları terk etmelisin. Yani sen iyi niyetlisin ama duyumlarla, çevrendeki sana söylenen bilgilerle hareket ediyorsun. Bu konuda sana tavsiyem kardeşim olarak. Ee, Kur'an oku, sünnetleri oku ve selef-i salihin akidesini oku. Bu arada kitaplar var. Sana birkaç kitap hediye edebiliriz, okuyabilirsin. Bizi mutlak anlamda kabul etmek zorunlulun yok. Ben diyorum gözünü aç, aklını Kullan ve denilen hareketi. Yani insanların sözleriyle değil. Bak neminden beri ben ayet dedim, hadis dedim. Ayet dedim, hadis dedim. Sahabi böyle dedi dedim. Yani benim şahsi görüşlerim de yok. Veya bir şahsın görüşünü ileri ortaya sürerek doğrularımız budur demedik. O açıdan sana tavsiyem dinini kişilere dayandırma, atalarına dayandırma, çevrene dayandırma. Araştır, soruştur yani delille, isnafla yaşamanın yolunu öğren Allah'ın ezdiğine tarikatlar ve özellikle bu hani e, tasavvuf dediğimiz içinde güzel yönde olanlar olabilir evet belki benim nefsimden çok takvalı iyi insanlar olabilir ancak takva yetmiyor takva yetmiyor takvanın temel adresi imandır, sahih akidedir insan şirk koşuyor takvalı olduğuna inanıyor yani takva nedir senin Allah'ın sana yasakladığından beri olmandır. En büyük takva budur. Mesela sakal uzatıyor, ölüden medet bekliyor, kafsının yardımına muhtaç olduğuna inanıyor. Ve bu insan gece gündüz ibadet etse de, her gün uçakla hacca da gitse, bugün oruçta tutsa, her gece her gündüz, inanın bu takva değildi. Takva Allah'ın bize yasakladıklarından uzak kalmaktır. E ben Allah'a şirk koşayım, ben bidat içinde olayım, Sonra gece gündüz takvalı olduğunu iddia edeyim veya birileri bana takvalı takvalı takvalı desin. Bu Allah indinde hakikaten böyle midir? Bu halde Murat'cığım yani bunları iyi araştırmanı. Yani buraya hoş geldin. Ehlem ve sehlem diyelim. Yani bu görüşlerini burada ifade edebilirsin. Karşı çıkabilirsin. Tartışabilirsin. Buradaki kardeşlerim de bu güzel hoşgörüyü, alçak günlülüğü yakalamış güzel insanlar. Ben de sana bu fırsatları veririm ama gelmeni isterim gitme demiyorum sana yani oralara da gitme demiyorum. git oralara da buraları da bir dinle öğren acaba bu hocanın söyledikleri doğru mu değil mi tart kitaplar oku delillerle kaynaklarla inşallah tamam Allah razı olsun ben yani e, memnun oldum yani itiraz edebilirsin tartışabilirsin şeriat hakikat diye şey yapıyorlar <gülüyor> şeriatta Küfür olan hakikatte şey sayılır. Evet. Örneğin, Şeker alabilir miyim? Evet. Kim Allah'a küfür etmedikçe, kim annesiyle şey, zina şeyin etmedikçe, şeyin etmedikçe şeyin kim kardeşinin boynu vurmadıkça gerçekimiz sayılmaz diyor. Şeyi artık küfür, hakikatte kendilerinin görüşüne verecekleri zaman normal Mustafa sayılır evet doğru yani bizim hakikat adı altında ortaya koyduklarımız eğer Kur'an'ın ve sünnetin şeriatın emir ve hükümlerine muarraz ise çelişkili ise bu hakikat değil delalettir delalettir yani biz hakikat adı altında iddialarımızı delillere kaynaklara dayandırmamız lazım aleyküm selam. canı sıkma Murat yo, yo, yo. tamam yani hakkını elan et yani Allah senden razı olsun biz de böyle inanalım ama yani senin düşünmeni araştırmanı istiyoruz. Selam verirsen memnun oluruz. Aleykümselam ve rahmetullah. Eyvallah. Ben e, bilmiyordum, tanımıyordum ama. Allah razı olsun. Birkaç sohbetten beri Şimdi fark etmişsinizdir. Evet. Allah razı olsun. Olabilir. Evet. İnşallah. Sörmek telefonu var bende. Ben kardeşin gönlüm. İnşallah. Zaten biz kırıcı bir şey söylemedik. Yani e, kalbini kıracak, nefret ettirecek veya kendisini inandığı görüşlerinden dolayı kovmadık, dışarı atmadık. Hatta buraya gelmesini, orada gitmesini. Şimdi böyle bazen kardeşler ilk etapta duydukları zaman tepki verebiliyorlar. <gülüyor> <gülüyor> i̇nşallah. <gülüyor> i̇nşallah hidayetine vesile olur ya bu. Biz uzun zamandan beri böyle alım kardeşle böyle konuşmadık. Aslında da bizim <gülüyor> olmamız gereken ortam böyle bir ortam olması gerekiyor. Yani uzun zamandır böyle bir ortam yapabiliyormuydum? Ee, bu demek ki biliyorsun kardeşle böyle bir şey varmış ki gündem olması lazım, evet. böyle olmaması lazım. İnşallah kardeşler, oradakiler de burada solda gibi sorar. Tabii tabii. Burası yapamıyorsa inşallah biraz muhakeme yapmasına vesile olur. İnşallah. Ee, çok güzel ki buraların amacı o zaten Tabii. zaten buradaki hiçbir kardeş de buraya yeni gelen birisi ya bu nasıl düşünüyor bu nasıl amkidesi var bunun adına <gülüyor> sahip değil. değil ki en güzel örnek Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dır gelen, giden, herkese en güzel şekilde yaklaşmış en güzel şekilde davet etmiştir bizim de amacımız bu çok güzel. ama güzel. buradaki herhangi bir nokta şu yani o, bak ben de Ubeydullah Hocam da buradaki herhangi bir kardeş de şunu söyler kardeşimiz diyor bak Kardeşimiz diyoruz. Bizimle Erdoğan'ın çok tektirciler arasındaki en önemli husus burası. Yani biz Murat'ı İslam dairesinin dışına insanlar değiliz. Veyahut da bir başkası gene farklı düşünebilir. Ve biz bir başkası İslam dairesini nişaltmaya hakkına sahibiz. Ama maalesef tektir zihniyetinde bu var. Yani diyor ki ben diyorum teklif ediyorum diyor. Kafir diyor. Hatta bu ortama gelmesin, girmesin diye Şimdi burada bir, bir, bir özür dilerim hocam sözünü kestim. O kardeşimiz şu aşamada yani ilmen zayıftır. Yani Argo olmasın yanlış anlaşılmasın cahildir ilimde, dinde. Biz daha geçen günlerde tu tekfir diye bir ders yaptık derneğimizde. Tekfir meselesi diye. Yani bir insanı tekfir edebilmemiz için açıkça onun elinde beyineler, deliller ve bunlara inanmış olması gerekiyor. Yani kardeşimiz meseleyi bilmiyor ki ona sen kafir, senin söylediğin söz doğru değil diyelim. O bizim kardeşimiz çünkü bilmiyor. Cahil. Allah razı olsun. Burada, buraya gelen sohbete katılan ya da ayda bir seferde gelen olsa kardeşler dışarıdan gelen bakın, tarikat da olsa herhangi bir gruptan da olsa ne olursa olsun böyle dönüp de toplumuna çevirip de gün pat çat değil arkadaşlar. O insanlar buraya gelecekler. O insanlar burada tartışacaklar. Muhamkeme edecekler. Bir zamanlar biz de aynı akideye belki sahiptik. Aynı cehalete sahiptik. O yüzden o genel insanlara özellikle itina ve tezik gösteririz. Bunlar buna Bir de hocam şu şu şu anda böyle bir şey olmadı ama onun sun hocam özellikle itina gösterdi. Kardeş gibi belirtir. Murat onu kastetmedi, Allah diyeceğim ama Ama e, hocam, şu çok da çok önemli bir nokta değil yani, mi? Madem, o <gülüyor> şu yani çok, çok önemli. alacağım dedim, yoksa hocamızın onu unut kırdığı için değil. Yok, yani. yok. Ben de zaten kırılmadım. O biraz gençler böyle oldu. Ben öyle alışmışım ki evet. böyle kırıl. pis kafir gençliğine. bile görenler var. Yani onlar alıştık yani. Evet. Onun yaptığı çok basit bir şey. Ama şimdi bir de şu nokta önemli değil mi hocam? Kardeş soru sorabilir, münazar evet. edebilir. Eleştirebilir, tenkit Tabii. edebilir. Madem ben inandığım bir değer varsa ortaya koyacağım. Tabii. Madem ben bir dine inanıyorum ve bu dinin delilleri var o zaman o kardeşimi ikna edeceğim. Tabii. Yani onu susturma hakkımız yok. Konuşacağız. Madem haklıysam haklılığımı o kardeşe ikna ederek kalbini kırmayarak ona hüccetle delilini ortaya koyacağım. Yani biz ya senin gibi tarikat ehli burada konuşamaz, bizim sohbetlerimize gelemez. Bu yasaktır, böyle bir şey olamaz yani. Madem ben bir şeye inanıyorum, kendime güveniyorum, güvendiğimin, inandığımın delillerini ortaya koymakla da mükellefim. O bana bunu demeliydi. Niye benim kalbimi kırıyorsun diyebilir, değil mi? O zaman haklı olan o Müslüman olur. Biz haklı davamızda güzel ahlak da yol göstereceğiz. Kesinlikle yani onun o şu anki inançlarıyla sen müşriksin, çıktı. Bu yanlış. Hocam, Kınamak yanlıştır yani.